Bismillahirrahmanirrahim Muhterem cemaatimiz Elhamdülillah mübarek bir geceye olduk. Miraç deniyor buna. Arapça leyle Miraç deniyor bu geceye. İnşallah İslam alemine, ülkemize hayırlı olur. Rabbim şefirteni defadır Rabbim inşallah. Miraç Peygamberimizin en büyük mucize ikramı En büyük mucize. Mucize insanların ariz olduğu olay demektir. Yani kıyamete kadar bilim tekrarinde olursa olsun kimse yapamayacağı işlere bu hatırlıyor. Mucize diye. da iki bölümden oluşuyor. Birinci bölümüne İsra deniyor. İkinci bölümede de Miraj kısmasında. Her şeyin bir altyapısı var önceden. Genelde büyük nimetler, büyük faziletler, rahmet ilahi ve büyük mucizeler genelde büyük elemden, kederden sonra geliyor. Yani her güçlüğün bir kolaylığı oluyor. Üstüne 100 gibi olduğu gibi her güçlüğün arkasından bir kolaylığı oluyor muhtemelenler. Ben Aram Nasreddin Hoca kıtlık olunca sevindirmiş. Arkası bolluk dermiş. Hasta olunca sevindirmiş, arkası sağlık dermiş. Demek ki mutlaka her gecenin sabah olduğu gibi her güçle bir kolaylığı vardır. Nübüvvetin 10. yılında nübüvvet peygamberimizin peygamber başlığı tarih edemektir. 10. yılında Peygamber Aleyhisselam en hüzünlü olduğu bir zaman oldu. Bunu ismi Arapçada senetür hüzün oldu. Hüzün yıl oldu. Peygamberimizin, Aleyhisselam Hazretleri'nin dört amcısı vardı. Peygamberimiz Peygamberi eriştiği zaman dört amcısı vardı. Ebu Talib, Ebu Leheb, Hazreti Abbas, Hazreti Hamza vardı. Yani i̇kisi iman etti peygamberimiz. İki iman edemediler muhtemelenler. Yani bir fark vardır. Ebu Leheb kafir iman etmedi, en peygamber düşmandı, cefaldı peygamberimize. Ebu Talib ise, iman etmemekle birlikte, peygamberimizi sevdi, himaye etti, kurudu, onu arka çıktı. Ebu Talib'in, Mekke'de bir ağırlığı vardı. Kureyşin'in reisliği kendisi. Ağırlığı vardı, çevresi vardı. Ve Ebu Talib hayatta olduğu sürece, müşrikler peygamberimize, Fazla üzerine gidemediler. Fakat işte 10. yılında nübüvetin Ebu Talip hastalandı. Hastalandı kendisi. Ve öldü muhteremler. Yazık iman edemedi. Yani olarak aldı, evinde büyüttü, besledi, korudu, sevdi. Fakat bir onur meselesi yaptı. Yani o dönemde yetimlere hor bakıldığı için yeni olan yetime inanmak, ona bağlamayı onlara yediremedi. Hatta ölü mananda Peygamber Şehir yalvardığı halde kendisine arkamdan Mekke'nin kadına bana güderler dedi. Edemedi muhteremler. Üç gün sonra da Peygamberimizin eşi Hatice annemiz vefat etti üç gün sonra bakın peşi peşine geldi. Peygamberlik en yüce bir makam. Çalışılarak erişilemeyen en mallık kus san makam peygamberlik makamı. Ama çalışmak elde edilmiyor makam Ezelde ilahi şekilde verilen bir makam peygamberlik. Tabii en güç en güç bir vazife de görev de peygamberin görevleri. Bu dönemler peygambenize tanımamız gerekiyor Aleyhisselam Hazretleri'ni. Kimin ümmetiyiz? Nasıl yaşadı Peygamber Aleyhisselam Hazretleri? Dünyaya yetim geldi babasından. Hiç babasını göremedi. Yetim olarak dünyaya geldi. Altı yaşına geldi, anneciğine kaybetti. Ondan yetim kaldı. Üst üstüne. Dedesi aldı Abdülmü Talip'i. İki yıl sonra o da vefat etti. Yine yetim arısını çekti. Amcası Ebu Talip, yengesi Fatıma aldılar bunu, baktılar. çocukluğu yetim bile geçti. Yetim, gözyaşıyla geçti. Hüzünle geçti. Boyun geçti. Gençliği çok yoksul geçti. Fakirde gençliği çok. Amcası da fakirdi ama. yoksul geçti fakirliği. Yirmi yaşında ancak evlenebildi. Hatice annemiz de. Hatice'nin 40 yaşındaydı. Fakat Hatice validemiz, Allah ondan razı olsun, her açıdan özde yaratılan bir kadındı Peygamber'e karşı. Hem eşi Peygamberimizin, gayet de eşi. Ablası, artık her şeyi Peygamberimizin beylerdi kendisi güzeldi, çok zengindi hatta dış yüklereler ticaret yapardı serveti samayesi vardı bu işleri çok becerirdi çevresi ağırlıyor vardı Mekke'ye o da peygamberi çok kurdu peygamberi korudu. peygamber dışarıda tabi üzülüyor, hakarete uğruyor, sahabeleri işkence görüyorlar, iş yanıyor ciğeri parçalanıyor, gözleri yaşarıyor eve zor atıyor kendisine. Amacı aymand Allah azısı olsun. Ona kan gelmedi. Gönlünü yapardı. boşadı böylece. 25 yıl beraber yaşadılar. 3 gün sonra Hatice Hanım'ın vefatıyla Peygamber Aleyhisselam'ın kolu kanadı, kırıldı. Bakın Allah imtihanına peygamberin göğü çok ağır. Kureyş'in reisi Ebu Leheb oldu, Ebu Leheb Kureyş'in reisi oğlu. Etabı var, ağırlı var, zengin de de. Peygamberimize karşı çok azı düşman de Hanımı da, eşi de. Artık Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke Mekke'ye mükerremede tebliğ görevini yapımız hale geldi. Yaptırıyorlar görevini efendim. Ama Peygamber'in görevi Öyle bir görev ki, kutsal görev ki durmak yok. Yani deniz döneği çıksa durama denize girecek yine Peygamber. Peygamber Aleyhisselatü her şeyi tabi göğüsliyor. Geceleri, günün üzere karanlıkta, çölde yapmaya çalışıyor. Yine bunu engelleyince hadis Zeyd'i aldı. Zeyd gün Harise. Peygamber'in çok sevdiği, azatlısı. Eğer mesela ona oldu Aleyhisselam Hazreti Taif'e gitti Taif. Mekke'ye geri çevrüşe Mekke. Yakın, Mekke Oraya gitti. Oradaki insanları, kabileleri İslam'a davete başlar Aleyhisselam Hazreti. Düşünün ki bir hatimeyle enbiya. Allah'ın en sevgili habibi Muhammed Mustafa Aleyhisselam Hazreti. Mekke'yi mi Görü yapamayınca Taif'e gitti. Taif meydanlarında insanları topladı. Onları İslam'a, Allah'ın birilerine davete başladı. Ama çile bitmemiş ki. Onda iman vakti gelmemiş. Taif'e gelenleri hakaret ettiler, sözü saydılar Peygamber'e karşı. Peygamber'imiz yine devam edince gizli de olsa... Bunun üzerine çocuklara taş verirler dahil ileri gelinleri peygamberimizin taş atılarına. Taş atı peygamberimize. Taş atı peygamberimize. Hadi zeyt Allah Hazretleri, tek başına sahibi olur yanında. Şimdi ne Hazreti Zeyd bakı Şimdi bir taş atılsa bize doğru yanımıza atılsa insan irade dışı bir başlığını falan çeker eğilir eğilir insan belli olmadan. Hazreti Zeyd ne yapıyor? Gelen taşa kendi bedenini siper ediyor. Resulü ekremi korumak için. Sağa gidiyor, sola gidiyor. Taşları öyle kendi siper ediyor. Her tabi kan verişine kaldı, başı yarıldı. Peygamberimizin ayakları tabi yarıldı. Taş geldi, kanadı. Artık orada göre yapamayınca Peygamber döndü yine Mekke'ye geldi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi döndü yine Mekkemi Kereme'ye geldi. Yorgun, argın, karnı aç, ayakları yaralı, bitkin bir halde gece Mekkemi Kereme'ye geldi. Ebu Talib'in kızı vardı. hastanın ablası oluyor. Henüz imana gelmemişti ama o anda Peygamber'i severdi ama çok. Onun evine gitti. Kapıyı vurdu. Kim o? Ben amca oğlum Muhammed'im. ...bu yurtta aldı bunu. Ama evinde bir yemem hazır yok şu anda. Olsun böyle Peygamber'e bir hasır verdi. Demek ki ev takır tukur odası, o oda. Peygamber'e bir hasır verdi. İblik verdi, leğen verdi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hemen uzandı hasıra. Uykusu günlerce uyku uyamamış, Yorgun, bitkin bir halde, ayakları sancı yapıyor... Bitkin bir halde, uzandığı hasıra, uyku önü karası? Zaten peygamberlerin gözü uyur, kalp uyumaz muhtemelen, kalp uyumaz. Bu ne anlama geliyor? Uyurken de konuşanları duyar, gelene gideni görür muhtemelen. Kalp gözüyle görür onları da. Yani gözü uyur, şu anlama geliyor beyin dinleniyor, beyin dinleniyor, beyin. Göz uyunca beynin dinleniyor. Ama kalbiyle ne oluyor? Konuşanları görüyor. Onların sesi duyuyor onların da. <gülüyor> Rabbim buydu Cebbi Aleyhisselam'a e, mükafat ödül Peygamberimizden manevi ödül tabi ümmetine mucize ona ödül mükafat Peygamberimizden buyurdu Rabbim Cebrail Selam'a, ya Cebrail Mekke'ye git. Benim Habibim Muhammed Aleyhisselam adetlerini benim mülkümü gezmeye getir bakalım. Mülkümü geçsin bakalım mülkümü. Evet. Beylam buyurdu. Evet. Cebrail Selam geldi. Evet. Ya Resulallah Beylam senin davet ediyor. Mülkünü gezmeye. Hiçbir varlığa nasip olmayan yerlere seni götüreceğim buyurdu. Aldı olan Peygamber aleyhissalatü terini Kabe'nin yanına getirdi. Kabe'nin yanına getirdi. Hatta bir rivayette Peygamberimiz hıcır denen yer vardı. Kabe'nin kuzeyinde. Altın üzerinin kısım hıcır. Oraya bir rivayette. Cevbun Aleyhisselam Peygamber aldı. Oraya getirdi. Şimdi tabi göklere çıkacak. Gökte hava yok şey yok muhteremler, insanı yaşayamaz. Ne gerekiyor? Oradaki yaşam kuşu uyumsalacağı bir ameliyat gerekiyor orada. Yaşam kuşu farklı bir gökte hava yok vardı böyle. Yardım yatıyor Peygamberimizde, göğsünü yardı. Göğsünü yardı. Bıçakla mı Hayır. Hücreleri ayırdı önünden. Hücreleri bir çekim gücü var. Gücümü kaldırınca kansız ayrıldı böyle. Mübarek kalbi şerefini çıkardı. İçini yardı. İçindeki kara kan. Her insanın kalbinde bir kara kan vardır. Buna nedenle süveydaya kat buna. İnsanın özü orada. Nefsi özü orada bu şekilde. Cevâb-ı Aleyhisselâm Peygamber'in içindeki kara kanı temizledi. Ne ile? Zemzem suyu ile. Zemzem suyu ile. Demek ki eğer daha iyi su olsaydı onu yıkardı. Cenetine bilen getirmişti, altından bileğini getirmişti, içinde iman hikmet dolu. Peygamberimizin kalbi yıkadı, temizledi, içine bunları boşalttı, yine Peygamberimizin kalbini yerine geleştirdi. Göğüsünde tabii su vardı, kafanı göştü de Peygamberimizden. Ve cevr gereken Aleyhisselam bir hayvan getirmişti. Adı Burak. Burak Berk kökünden geliyor. Berk şimşek demektir böyle. Şimşek hızı gittiği için ve para olduğu için ona bu isim verilmiş Burak deride. Cennet bineği. Et kemik mi? Farklı bir hayvan. Katır ve arasında büyüklüğü. Yüz insana benziyor, açık, Arapça konuşuyor kendisi. Akıllı, bilinçli, böyle bir varlık. Yani her yeri başka bir varlık kendisinin. Cevranistan buyurdu, ya Muhammed, lütfen bu Burak'ı bin. Burak, bir kursu yaptığını, teslim oldu Peygamber'e bin Meslam'ı, Burak. Cevranistan dedi, Burak ne yapıyorsun sen? Sen buna aşıktın anne. Kırk bin lira bunun için cennete. Niye böyle yapıyorsun? Benim bir şartım var dedi. Onu acaba kabul eder miyim Muammar Aleyhisselam Hazretleri? Ne şartın? Yarın insanlar kabirden kalkıp da mahşede giderken gir da benimle binerse ona teslim olayım dedi. Regan'da pek binerim dedi böyle. Teslim olun muhteşemden. Üzer edindi. Önde Cebe Aleyhisselam Sağda İsa Aleyhisselam Hamilki Aleyhisselam Arkasında 70 bin melek ve Merasim törenle Peygamberimiz ayrıldı Harbi Şerif'ten Bunu Mevlamız da buyuruyor İsa Suresinin ilk ayetinde İsmail Rahim Sübhanel Ezi Eshabi Abdihi Sübhanel Ezi Bu mübarek sure Sübhan diye başlıyor. Sübhan diye başlıyor. esra bir Biabdi diye başlamıyor. Sübhan diye başlıyor. Neden? Çünkü bu akılların alamadığı, mantığını ermediği, hayal ulaşamadığı bir olay bu. O günkü Mekke müşrikleri inkar edeceği için neden böyle buyurdu? Evet, Muhammed'e Mevlem yürüttü ama onu yürüten kim ama? Sübhan'dır. Sübhan, her noktadan, ayıptan beri olan demektir. Hiçbir eksiği, kusuru olmayan sıfatlarım demektir. Yani her şeyi gören, her şeyi bilen, her şeyi duyan, her şeyi gücü yeten anlamına geliyor. Sübhanel Nezih, işte öyle Allah ki Celle Celaluhu, Esra abdihi o kulun Muhammed'ini gece yürüttü. Esra fiili mazidir. fiil mazidir. fil geçmiş zaman fiilidir. Yürüttü anlamına geliyor. Fakat bu gece yürütmeyi bu kullanır bu. Yani ezebe değil esra geliyor burada. Burada bir ad geliyor. Çünkü zamir Allah-ı O Allah kulun Muhammed'ini gece yürüttü. Yani Muhammed Aleyhisselam kendine yürümedi. kendi gitmedi. Gidemeyecek kendisi. Kendine gidemeyecek kendisi. Ama onu Allah yürüttü götürdü. Burada abd geliyor. Abd kulu. Kul niye denir böyle? Hem ruh hem bedeni kapsayan insana kul denir böyle abd deyince böyle. Yani Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yalnız ruhani değil, rüya değil, ruh ile Bedeniyle de git anlamına geliyor. Bir de Rabbim peygamberine sormuş Aleyhisselam Hazretleri'ne Ya Muhammed'im sana nasıl hitap edeyim? Hoşlanırsın. Yani ey rüsvü deyim? Ne deyim sana? Meylem buyurdu. Peygamber baş önde de Rabbim bana kulum de kulum dedi bana kul ol sana. Bu burada kulu buyuruyor. Nereden başladı bu İsra? Nerede devam etti? Minel meşdil haram. Beş de başladı. Beş de haram, Kabe'nin etrafındaki o yere meşdil haram deniyorlar. Oradan başladı. Orada görüsü yoruldu, İçine iman hikmet dolduruldu. Burak ile dolduruldu başladı. Burak o kadar hızlı gidiyor ki gözünün gördüğü yerde ama bırakın gözüyle tabi çöl ön açık bırakın gözünün gördüğü yerde bir ayağına basıyor oraya artık elli ki yüz neyse gördüğü mesafe gördüğü yere bir ayağını ve yine bir gördüğü yere basıyor tabi kısa bir zamanda gidildi hatta yolda insanlar oldu fekansı terine. Tabi bunları hepsine girecek detaylarına, ayrıntılarına bir ayet de yetmez bu konu tabi. İlerine Mescid-i Aksa, velam veriyor. Mescid-i Aksa'ya kadar Meliham bunu yürüttü, bırak üzerinde. Mescid-i Aksa. Aksa en son mescid anlamına geliyor. O dönemde başka mescid olmadı, işte o civarda. Mescid-i Aksa. Mescid-i biliyorsunuz Kudüs'te muhterem Davut Aleyhisselam onu yapmaya başladı. Duvarlarını bir insan boyu kadar ördü. Ömrünü yetmedi. Oğlu Süleyman Aleyhisselam'a e etti. O bunu tamamladı Meclis-i Aksa'ya. Meclis-i Aksa o dönemde tabi İslam değildi. Bizans'ın Roma elinde o dönemde Meclis-i Aksa. Elin edildiği baratta öyle meclis ki melabülüyor onun çevresini mübarek bereketle kıldık çevresine. Hemen hemen peygamberlerin çoğu oraya geldiler muhtemelen Kudüs'e. Kudüs'te maddi manevi bereket olur Kudüs'te. Gerçekten etrafı onun sebzesi olur, bol sebzesi vardır. Gece orada yağmıyor yağmasa bile hafif bir çim olur böyle. Yine nem alır bitir oradaki bilgiler. Şimdi burada mevlam bu miracın hikmeti ne? Lir'i min ayatına li nir'i buraya. li illet işinin sebebi yehu huzami peygamberimize gidiyor. Muhammed'e, peygamberimize göstermek için onun için bu mirac yapılıyor. Min ayatına ayetlerimizden bazılarını Buradaki min, mini tebziye deniyor buna. Hepsini değil. Hepsine tabi bir beşerin gücü yetmez der mi? ve hüvessemiyü basıyır. Allah Celaluhu semiyedir, basıyırdır. Her şey her şey görür. Peygamberler ise maddeleri üzerinde Cebrail, İsa ve gibi peygamberler, büyük peygamberler yanında olduğu halde arkasında büyük topluluk melekler olduğu halde tabi nurane bir törenle, bir kafileyle kombin etmemiz kulüse, meşrasıya geldi diye. önünde ne kadar peygamber gelip geçmişse, orada peygamber, karşı aldılar bizim peygamberler. Temessül dönüyor. Temessül ederek. Temessül bir şekile girerek tabi ruhlara geldi oraya. beden gelmedi? Ruhlar, ruhlar muhteremler o alemde dünyadaki göründüğü gibi görünürler. Yine her bir ruh, kim olsa olsun böyle, her bir ruh ölürken üzerinde hangisi varsa onun, onun alını görünür. Bunun için öyle diyor büyüklerimiz, ağır hastaya temiz şey giydirmek gerekir ağız hastaya. Yusuf aşağı kirli olmasını duyuruyorlar. Yani temiz bir şey olsun. Çünkü ağır hasta öldü zamanlar üzerindeki son giysi neyse onun ruh haline görünüyor böyle Peygamberler yüz küsur bin peygamber aynı hayat dünyadaki şekilleriyle, giysileriyle peygamberimizi karşıladılar. Tabi Hoş geldin, ehli ve seyredenler tabi, İltifatörlülü peygamberimize buyurdu ve oradan Meclis'e girildi vakti Girildi. Şimdi tabi Meclis'e girince ne gerekiyor? İkili namaz gerekiyor. Ne dönüyor buna? Takyat-ı gerekiyor. Cemaat yapacaklar, İmam kim olacak? Peygamber Aleyhisselam buyurdu ki Adem Aleyhisselam'a Ya Adam sen bak benim dedemsin. Sen öne geç, İhrab'a. Halepen geçeceğimi sen varken buyurdu. Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'a kimse geçmeyince hepsi de Peygamber sen geç dediler. Cebrail Aleyhisselam, Peygamber'in tut yarısı sen geç mi İhrab'a buyurdu. Peygamber'in Aleyhisselam adetleri Meclis-i Aksa'da meclis Aksa'da, o zaman ki kıble farklıydı muhteremler. Kıble farklıydı. Girince, gidenler bilirler, merdinin aşıya iniliyor, üstü altı, merdinin aşıya iniliyor. Girince sağ tarafta, aynen duruyor böyle, koruyoruz böyle. Peygamber'in ama kıldırı diye algecek böyle, açta. Girin sağ tarafta, orası duruyor o şekilde. İki derece namaz kılındı. Acaba nasıl namazdı ama? Tabi onun namazı biz hayal edemeyiz. Hayal edemeyiz. Düşünün ki cemaat hepsi peygamber. cemaatin hepsi peygamber. Cebrail başta, mekte orada. Böyle manevi topluluk, Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın mirabda. Mirabda böyle. Artık böyle ruhsal feyizlerle malini zektörle böyle, gönülleri doya doya böyle, aşklarıyla yana yana böyle, onlara da iki kez namaz sığırlar. Yani bu zaman olarak, kim, kim bilir aslında kaç güne sığmaz bu. Ama tayı zaman, tayı mekan vardır. Keramet olarak böyle. İki namaz kılmaktan sonra, Peygamber Aleyhisselatü onlarınla vedalaştı. Oraya bir sahra deniyor, Taş yani kaya vardı böyle. Kaya vardı. Hatta peygamberimiz bura oraya bağladı. Orada bir halka vardı orada peygamberimiz de ancak bağladı. Ve burayı oraya bağladı. Demek ki bu nedir? Tedbir de almak gerekiyor. Evle bağla. O sırada anlamına geliyor bu. Oradan başladı Mirası. Başladı. Mirası başladı. Mirası başladı. Miraç bölümü gerçekten bizim akıllarımızın ötesinde. Yani miraç bölümü akıl ötesinde. Miraç, aracı fiilinden geliyor. Aracı, yukarı çıkma anlamına, uğruş, yukarı çıkma anlamına geliyor. Aracı'dan miraç ismi alet, miftah vezninde. Mesela fetaha açtı, miftah açan bir alet, anahtar yanı. Miraj'da yukarı çıkacağı bir alet. Yani vergi anlamına gelelim. Vergi anlamına geliyor. Hegemonizm dedi içeri. Miraj'a oradaki o kaya vardır. Taş, büyük taş bir Şöyle büyüktü bir oda kadar, küçük bir ev kadar bir kaya. Tamamlar. O üzerine bindi. Oradan Miraj ile nurdan bir merdiven yürüyen merdiven gibi aynı bastığında tabi ışık hızından çok ama fazla hızlı çok ışık hızından fazla yukarı, yukarı çıkmaya başladı bir rivayette cebraşistemin karantı üzerinde yukarı çıkma başladı şimdi burada bir incelik var muhteremler. acaba Yüce Mevlamız Rabbimiz Genişen Hazretleri neden önce peygamberi Kurus'a götürdü, oradan oradan göğe kaldırdı. Niye acaba Mekke-i kaldırmadı göğe? Bunun hikmetleri çok hikmetleri var. Biri şu, bu bir mucize olacak ümmetine karşı bir olacak, mucize. Mucizenin ya görülmesi ya eşitilmesi gerekiyor mucizenin eğer peygamber onlara Hadesa Hazretleri deşeydi ki onlara ben göklere çıktım inanılmazdı enke ederler. Bu tabi kanıtlanamazdı. Yalan derlerdi kalırdı böylece. Şey. Ama peygamber buyurdu onlara önce buradan buraya kulise gittim. Mekşah'sa'ya gittim namaz kılınmadan buyurdu. Peygamber hiç kulise gitmediği halde Mekke'le bunu da biliyorlar varlığına büyüdü. Derler ki işimizde kulise gidenler var. Onları çağırırlar ve meclis aziz sorma başlar peygamberimize. Girişi nasıl? Kapısı nasıl? verdiği nasıl? Penceresi nasıl? Sonra başladılar. Peygamberimiz Rabbim meclis gözüne Gözünü getirdi. Onu anlattı. Yani peygamberimizin gecenin az bir kısmında az bir kısmında Demek ki oraya gittin oldu? Belirli muhteremler. Burada leylen geçiyor, leylen. Ayet-i Kerim'in leylen geçiyor. Burada temin var. İki üç gün yani, temin. Bu neye geliyor? Arapçada kılle deniyor, azlık için geliyor. Gecenin çok az bir zamanında ama, gecenin çok az bir zaman, kısa bir zamanında Rabbim peygamberi kürseye götürdü. Peygamberimizin Kürsü'ye gittiği kesinleşti işine bakın Müttefikler. Dönüşüne tabul gibi olay. Kesinleşti. Sordular. Kürsü bilenler, meşhur bilenler sordular. Peygamberimizi orada sınava çektiler. Her şey sordular, hepsini cevap verdiler. Tamam bildi be, dedi Muhaddisler. Ama ne yazık ki de kalplere katlaşanlar, inadiler, imana gelmiyor bunlar Müttefikler zaten. Gelmiyor tabunda bence. İkincisi gök kapısı vardır, gök kapısı. göktere her tadına girilemiyor göklere. Gökten gelen, dünyaya gelen melekler, buradan gökden meleklerin özel bir gök kapısı var. Her göğün kapısı var böyle şey. İşte gök kapısı tam o kadar üzerinde, Kurusun'un terimlemede. Dünyaya gelen melek, o gök kapısından dünyaya geliyor, Oradan dünyaya geliyor ve çıkış yine oradan olmuş oluyor, geçmiş oluyor. Kudüs muhteremler, o yüzden o inşallah çok kutsal bir yer Kudüs. Hatta efsanevi bir şehir böyle şey. Tarihi kesin bilmiyor. Yalnız oraların ismi Kenan illeri deniyor onlara, Kenan illeri deniyor böyle ismi. Kiris bölgesinin adı o Kenan illeri. Nereden geliyor Kenan illeri? Nuh aleyhisselam'ın 4 oğlu vardı. Hamza, Gafes, bir de Kenan böyle. Bu Kenan imacı Peygamber Nuh Aleyhisselam'a. gemiye binmedi böyle. Boğuldu kaldı. 3 oğlu gemiye bindiler. Onlar Kudana geldiler. 3 oğlundan Nuh aleyhisselam'ın Hamun oğlu da, da Kenan'ın muhtemelenler. İlk olarak Nuh Alesem oğlu Hamun oğlu. Nuh Aleyhisselam torunu Kenan oraya yerleşti. Kudüs'ün bulunduğu yer yerleşti böyle. Tabii çoluk çoğu torunu oraya yerleşti. Adı oradan kaldı. Kenan illeri diye adı oradan kaldı. Kudüs, Allah katında kutsal bir yer, mübarek bir yer. Tabii neyse ki şimdi İsrail'in İşgali altında muhteremler. 67 yılındaki o savaşta ondan önce Kudüs'ün yarısı Ürdün'e aitti. Adı Doğu Kudüs deniyor, eski Kudüs yani. Doğu Kudüs, o Ürdün'e aitti, Müslüman'a aitti. Batı Kudüs'te, Yeni Kudüs'te, İsa'la aitti. Arada bir duvar vardı. Biriketten duvar vardı. Tam 3 metre vardır boyu, yani battaniyemizin tamamı yüksekti baya. 3 metre boyu vardı, üzerinde tel örgüler vardı, dikilen tel örgüler orsanna vardı. Evet, öbür tarafı duvarını Yahudilerin, tabi Müslümanların da. Ve ne yazık ki 67 savaştan da İsrailli'ne işgal etmiş otlarım der. İşte ne işi tabi garip. İnşallah İslam oralar hakim olur muhteremler Her gecenin bir tabi sabahı var. Her zulmün bir cefahı var. Her güçlüğünde bir kolaylı var mutlaka. İnşallah yakında artık İbrahim'e, İslam'a döner. dönüşler inşallah Ömer'in Kudüs Ömer in fetholundu muhtemelenler. Hazreti Ömer'in zamanında Kudüs fetholundu. O zaman Romalılar aitti. Romalılar vardı orada, Hristiyanlar vardı hatta meşyahsı üzerinde haşlar var üzerinde işin haşta üzerinde İslam orduları Ebu Uday'ın başkanlığında kurulmuş muhşirediler. Abluk aldılar. Fakat teslim olmadı kuduslular. Çok etabı dura çevirdi. Ama Koptos'un kudusları korktular. Runlar korktular, korktular. İslam ordularından orada bir pir fanı varmış. Dünyayı terk etmiş Kendine göre Allah yolunda ibadet eden, Artık gözleri görmeyen Yatalay bir piri falan olmuş çok yaşta. Ona soruyorlar Diyorlar ki Arap orduları diyorlar Kursi etrafını çembere aldı kuşatılar. Kuşatıyorlar Ne yapalım korkuyorlar İsmini soruyor kumadanı İsmini Ebu Ubeyde O alamaz korkmayın diyor Kim olacak Arap hükümdür olacak Üç harfli olacak zira üç harf olacak böyle. Ömer Arapçada üç harf. Ayet mi müjüm mu Bu olacak kursu biliyor. Bunun üzerine Hazremi e haber gönderiyorlar. Eğer sen gidirsen sana mı teslim ediyorlar Hatemiler. Samer Medine'den geldi. Hiç böyle savaşsız suyla ile onlar bunu teslim eder Hazremere teslim ederler. Bölgem Aleyhisselam Hazretleri Kurus'ten, o kaya üzerinden. Tabi şimdi orada kaya, üzerine meşrit yapıldı. Emini halifelerinden zamanında onun üzerine meşrit yapıldı. Adı Meşrit-i Sahra deniyor böyle. Tam meşrit karşısına geliyor. Karşı karşıya geliyor. Hani kubbele o şekilde de. İşte yapıldı. Orada meşrit var şimdi. Bölgem Aleyhisselam oradan Cebrail ile beraber göğe çıktı. Birinci göğüse geldiler. Kapı kapalı. Her kapıda bir nebeci var. Bebab deniyor. O görevli. Açma açmıyor, açmıyor galiba. <gülüyor> Cebrail inzice var selam. Biz kimsin sen? Ben Cebrail'im. Yandaki kim? Muhammed Aleyhisselam. Ona gelip buyruldu mu? Evet. Açtı kapıyı muhteşemler. Peygamber Efendileri birinci semaya geldi. Tabii her taraf melek. Melekler, melekler. Orada Adem babamız orada. Birinci Sema'in babamız. Cevâ Aleyhisselam dedi ki Ya Muhammed işte bu deden baban Adem bu dede. Ona selam ver. Deden baktı. Adem Aleyhisselam'ın oturmuş. Bir şeyle sağına bakıyor. Bakıyor bakıyor sağına. Gülüyor, seviniyor. Böyle, yüzü açılıyor. Çok ferahlıyor, rahatlıyor. Biraz sonra bir sonma bakıyor. Sonra bakınca içi yanıyor, üzülüyor, ağlama başlıyor. Böyle devam ediyor. Peygamber geldi, selam verdi. O da ey salih evlat, ey salih nebi peygamber diye selam aldı. Peygamber Cebrail'e sordu. Karışım Cebrail, neden Adem babamız böyle ağlıyor? Sağına, bakınca Sağına bakınca seviniyor. Şa şey Sana bakınca ümmetinin cinsiyetik olanı gösteriyorum evlamanı. Neslim diyor ki zerellerini. Belki de alana belki de bugünkü teknoloji diliyle. Ani babamız sana bakıyor. Onun nesinden gelen ne kadar ehliyeme cenneti varsa onları pırıltı pırıltı görüyor beldara. Görüyor. Onlara bakıyor. Tabii ki müdaan durulu Peygamberler. Evliyalar, salihler, Sıddıklar, iyiler. Onlar daha nurlu. Kim biraz daha nurlu az ama? Onlar ehliz cehennet Onlara bakıyor bakıyor. Bir dede yüzüne bakıyor. Onlara bakınca tabi çok büyük çoğunlukta yüzü gülü seviniyor. Fakat sonra sonuna bakıyor. bakıyor O da ehliz cehennemlikler soyundan ama böyle. Tabii bu Cehirli Artık şiravlar, nemrutlar, kafir, inkarcı ateşler. Onlar Ama tabi deli olarak gözün yaş geliyor, üzüyor onları da. Peygamber Aleyhis Hazretleri birinci sema gökte olan meleklerin görevinin biri de dünyayı yönetmek, düğün yönetmek. Yani dünyadaki bir fırtına, bir yanardağın patlaması, çatlaması, bir deprem olması ne olacaksa Oradan yönlendiriliyor muhteremler. Güneşteki patlamalar, güneşin enerjisinin artması, gök gürlemeleri, şimş çakmaları, yağmurlar, hepsi bunlar. Bütün erzak oradan yönlendiriliyor. İş oradan muhteremler. Nasıl ki insan merkezi beyin, işi işte dünyanın yönetim merkezi de birinci şama. Beyin oradan muhteremler. Beyin oradan, oradan yönlendiriliyor her olay. Peygamber Aleyhisselam Aleyhisselam Aleyhisselam Aleyhisselam'a ikinci semaya gittiler. Orada Yah Aleyhisselam'da İsa Aleyhisselam. Bunlar teşvik zaten bu şekilde. Bu şekilde Peygamberimiz yükseldi muhteremler. Altın semada Musa Aleyhisselam, yedinci gökte son gök İbrahim Aleyhisselam. Yedinci semada İbrahim Aleyhisselam onun bakımı daha üstün diğerlerinden bu İbrahim Hazretleri yedinci semada Beitil Mamur var. Beitil Mamur. Aynı kabe gibi incin yapılan bir bina, yapılan bina. O aslında dünyadaydı, kervandı yerde idi, nutfodan kaldırıldı, göğe çıkarıldı. Onu da meteor tahrif ediyorlar. Beitil Maamuru, tahrif edenisini. Yine telegramda bir selam verildi ara, meteor sohbete alışma dedileri. Beitil geçti. Şu sıra geldi... ...süretül Müntaha geldi... ...sidretül münteha... ...artık her şey değişti muhteremler... ...yani madde alemi bitti... ...artık güneş yok... ...yıldız yok... araş yok muhteremler... ...hepsi bunlar... ...madde aleminde... ...yedekat gökleri dahil bunlar arkadaşlar... ...una dahil... ...artık madde alemi bitti... Ne mekan var, ne gök var, ne yer var, ne bir şey var böyle şey. Artık maneviyata o aleme gelindi. Sidret'e müntaha deniyor buraya. Cebrah-i makamı orada. Sidre, sidir ağaç bir ağaç türünün ismi. Arabistan oluyor, sidir ağacı derken. Büyük ağaç olur, Yaprakları zeytin yapmana benziyor. Benziyor, meyve veriyor bu ne deniyor, nebk. Yani meyve veriyor böyle. Şöyle küçük, erik, küçük bir erik kadar oluyor aşağı yukarı. Koyu sarı kırmızı oluyor ve Tatlı bir meyve veriyor. Veriyor. Orada da mali bir ağaç var. Mali bir ağaç olduğu için. Tabi o ağacın büyüktüğü bilinmiyor. Yani bir dalı kaç tane galaşiyi kapsar. Öyle bir ağaç. O size müteha. Bütün göklerinden daha büyük o alem. Cebrail'in makam orada. Ondan sonra cennetler başlıyor. Velabı'yi in daha cennetül mevva. Önce ilk meva cennet böyle. Sonra cennet sekiz cennet adı. Oraya gelince Cebrail dedi ki: "Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Benim makamım burası. Ben burayı geçemem ben burada. Ben burayı geçemem. Benim makamım burası." Artık yere bitiremem şey getiremem. Peygamberlik. Ya Cebrail ben bu alemlerin yabancısıyım Sen ben rehberimdir. Bana sen yol gösteriyordun. Niye beni bırakıyorsun burada? Ya Muhammed. Eğer buradan bir karış, bir karış buradan ileri geçersem yanarım dedi. Yanarım dedi ben Yanarım. Nasıl yanıyor? cezbeye kapılıyor. O oh, makamın şenini kaldıramıyor deremler. Kaldıramıyor. Zaten şidre âc demektir. müntaha en son demektir. En nihayet, en son ve müntaha da böyle. Buna bu isim verilmiş. Bunun altında gökte de yerde de melek varsa ancak bunlar oraya çıkabiliyorlar. Bunu aşamıyorlar. Üstteki melek oynayabiliyorlar. Aşşayınemiyor olan denver. Üstteki mi O da aşağı ineme yaşayamıyor. Nasıl yaşayamıyor? Allah'ı bir doğal mu, doğal mu Mesela öyle balıklar var ki, okyanusun üzerine yaşar, Yüzü de yaşar O balık derine inerse yaşayamaz. Yine derin yaşayamaz, yukarı çıkamaz, oksijen çarpar, o bakın denver. Yani balıklara ve denizeki yerleri belirli, değişlemezler böylece. Şimdi Cevat Han buyurdu, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, biraz daha ileri gidersem yanarım, yanarım böylede. Aşk cezve yanarım, kılıp giden vermiş, kalmaz diye benim sen kalmaz. Hatta Peygamber sünneti tuttu elinden, birazcık bir çekti, yanbaştikten başladı, titremen başladı. Bir Eylül'da İmam-ı Şirnazeteri. Bu birden bire, beş vakit altıyı birden bire böyle. Öyle cecbeye geliyor, aşkulluğa geliyor, öyle bir yanıyor, dünyadan kopuyor, bedenden unutuyor. Birden bire kendini çok üst makamda buluyor birden bire. ama dayanamıyor makama. Yanıyor ama. Yanıyor, çılgınlar böyle. böyle. Allah'ı bir şey gözü vermiyor. Eşini görmüyor, çürünü görmüyor. bedeni unutuyor, kendini unutuyor. Böyle yanıyor, o yanıyor. Dua ediyor. Allah'ım benimle bu hale al, ben aşağı ineyim biraz. Bunu dayanamayacağım böyle. Bir demek beri çıktı iş Aşk böyle muhtemeler böyle. Bir gün Musa Aleyhisselam turistlerine giderken Dola bir çaban rast geliyor. Çaban diyor ki ya Musa ya nebi ya Allah ın. ne olur Allah cenen yal var da diyor bana o güzel Rabbim birazca aşkından bana bir zerre versin diye o aşkı yaşayayım tadayım ben diye aşkı yaşayayım ben de ver diyor. Musa diyor ki dayanamazsın ve dayanırım ya Musa diyor ne olur o aşkı yaşayayım ben diye Allah dayanayım ben de diyor Öyle Allah kulüp edeyim ben diyor Peki. Batı Musa Aleyhisselam turistine gitti. Kendi ibadetten sonra Ya Rabbi sana yaşa malum Allah'ım filan çoban çok yavaldı bana. Beni şefa Ona Rabbim aşkından bir zerre verir misin? Bir zerre. Ben, Verdim buyurdu. Halbuna dönüşte baktı Musa Aleyhisselam. o çoban koyunları bırakmış, koyunlar dağılmışlar. Her tarafta şu an böyle Allah Allah diye bir çıldırıyor mu sen bu evde? Bir şey göze gelmiyor bu evde. Acı Allahım al bunu var mı? Bunu, bunu kaldıramıyor mu bu evde? Ferahlı Allah aşkı cileri var ya Allah aşkın. aşkın Düşünür ki bir beşer insan aşkı bir insan çıldırtıyor. Mesela Leyla Mecnun. Mecnun aslında adı Kasım. Mecnun dili anlamla girebileşir. Leyla'ya aşık olunca az oldu mecnun, değil oldu öpereşir. Niye Le, Leyla'm Leyla'm de çıldırır tam şey efendim Çıldırdı. İşte adı cemaatimiz o güzel mevlamızı sevmek. Bebe. Aşkından devamlı olmasa bile olmasa bile ara sıra şöyle bir eseri gibi gönlümüze bir ile aşk bir esse gönlümüze Allah Muhterem'den hayat başka olur kardeş. Gönül başka olur böylece. Gönül de şeytanla barınır o gönülde. Dünyanın o gönülde. Nasıl ki Allah der, nasıl seceği kapınır o gönül muhteremler kardeş. İşte Peygamberimizin miracı da bu denilen serisülük, manevi yolculuk. Yolculuk böyle. Yani Peygamberimizin maksat amaç da buradaki daha atması makamının. Şimdi Peygamber batı ki, Cebrail orada kaldı, ilerle geçemiyor, yanacak. Cecibe'de dayanamayacak, yanacak orada. Ya Rabbi ben ne yapayım bunu? Tabii Mevleman'ı görüyor musun biliyor musun? Allah'ın semiye basıyordu. Allah'ını görüyor musun? Mevleman'ı gönderdi. Ne kadar ref ref ref ref. Cennetten ref ref. Refref sözlük olarak geniş büyük bir anlamına geliyor. Saçaklı anlamına geliyor böyle. Yani bir nevi cihet yatağı. Ama çok mu büyük? Büyük ama aslında bir yeşil gayet. Yani Göz kamaştıran, nurlu bir şey. Ama bilinçten ulaşıyor. Konuşan bir şey böyle. Geldi selam verdi Peygamber'e. Ya Muhammed. Beni gönderdi. Bin ben sana getireceğim bugün efendim. Yani onun üzerine bindi. Ondan oradan önce gezili cennetler. Sekiz cennet var. Madenler. Bir cennet bir cennet göklerden daha geniş. Semahatür Ermelam yedi katı gökleri hepsi toparla. Bir cennet daha geniş. Madenler. Yani yedi katı gökleri Düşünün ki kim bilir kaç binlerce galaksi İçinlerce cennetine sığabiliyor. O kadar büyük bir cennet var. Sonra cennetten sonra bir boşluk muazzam. Onunla iki cennet başlıyor. Üç cennet başlıyor böyle. Sekiz cennet var. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri cehennetlere girdi. İçini gezdi. gezmedi Gezdi. O nasip olayacakken böylece. Bedenen girdi, içini gezdi. Hatta Bahtı Aleyhisselam Hazretleri bir köşk gördü. Köşk var. Melekler daha yakıyor hamdalar. Devam edeceğim melekler böyle. Büyük köşk böyle. Gözün görebildiği kadar bu azam köşk. inci, mercin, yakut, zümrüt böyle. Parlıyor, parlıyor böyle. Nur saçıyor böyle. O güzel kokuları, o kadar güzel bir köşk. Peygamberimiz soruyor meleklere. Kim bu köşk? Derler, yarısıyla Allah. Bu, Ebu Bekir'in köşesi dedi. Ebu Bekir'in. Peygamberimiz yine gezdi. Yine bir köşk gördü, ona yakın. Yakın ona. Köşe gördü, ona merak etti. Bu kimin? Bu Ömer'in burada, Ömer'in burada. Ömer'in burada. Onlar dünyadayken köşkleri yatırım, orada hazane muhteremler. Ne mutlu onlar. Orada. Cennette alemi bitti. Eğer ışık hızıyla Peygamberimiz gitseydi oraya... Kaç trilyon yıl lazım? ışık yılı demektan. Yani milyar değil, kaç trilyon ışık yılı lazım para için böylece. Ama ruhani olunca ışık yılı bile çıkalım, çıkalım böylece. Bundan sonra muhteremler alemin Ceberut, alemin Melekut, artık çeşitli alemler böylece her alemin feyzi başka, zevkü başka, manevi makamı başka Peygamber Aleyhisselatörü her makamlara böyle geçti. Tabi madde yok, yıldız yok, ay yok, güneş yok, bir şey yok orada. Yalnız melekler vardı böyle. Melekler de onunla dünya'yı bilmiyor melekler ama o melekler. Peygamber Aleyhisselatörü böyle giderek muhteremler geldi Kabe Kavseyn makamı deniyor. Kabe Kavseyn Kavseyn yay demektir. İla şeklinde yay. Kavusen, teşniye ikiye anlamına geliyor böyle. Ev edna. Kavusen, hatta ya daha da yakın bile geldi. Şu güneşi de burada iyi bilelim muhteremler. Haş Allah orada değil muhteremler. Allah mükemmel münezzehtir. Ancak Peygamberimiz Aleyhisselam terinin Rabbimizi dünyaya gözü görmesi için o makamlara çıkması gerekiyor. Yani cennet ekibini göreceği için Mevlamız'ı Peygamberimiz'e dünyada o makam verildi. Dünyada göremezdi peygamberler. Peygamber o makamına çıktı. O makamdan Mevlamız'ı görecek duruma geldi. Mevlamız'a yaklaştı. Kâb-ı Kâhseyn ev ed bunun tabii çok anlamı var. İki kavuş yay. İktarı ev edna. en daha yakın ya da daha yakın kardeşim. Şimdi bu iki yay ne anlama geliyor? Bu bir tabii maddi olarak bazı müfesle buna mana vermişler. Fakat büyük evliyaların verdiği mana başka muhteremler. bu buluyorlar evliyalar. İki yay sır değil de iki taraf, düz taraf bir getirince bir daire meydana geliyor. Yani bir yay yarım daire muhtemelen. Bir yay yarım daire. İki yay bir gelince bir daire oluyor. Bini bede yeut. Ya Bini bede ve yeut. Peygamber Efendimiz yaptı? Bir beşlerin yapabileceği o daire tam oldu. Ehem ile yani manevi yolculuğuyla peygamber. Her an peygamber, her an her an peygamber. Yüce makam anaray böyle. Manevi makamları geşe geşe, geçe geşe mana, geşe geşe ölü ovgu, o hale geldi ki artık peygamberi artık davet anlamlandı böyle. Daire tanlandı. Orada velamızı gözüyle görürüz. Tabii ne gerekiyordu Mevlamız'a burada bir Mevlamız'a bir tazim saygı gerekiyor. Allah-u Teala'ya selam verilmez muhteremler. Bir gün Cebu Aleyhisselam Peygamber'e aleyhisselam geldi Hatice anamız da orada oturuyordu. Dedi ki Cebu Ya Muhammed Hadice'ye şöyle allah selam söyledi. Allah ona selam gönderiyor Hatice. Hatçı adam ister bir yandı mı teyhanlar? Yarın her kolesi, hem eşliği korusa hem Hatemimiz bir büyük peygamber. Cibransam orada Allah yalnız selam gönderiyor. Buna da üstün bakamam aslan gibi. yandı be, yandı. Ne buyurdu? Allahü Selam selam buyurdu. Allahü Selam eminiz selam Allah selam kendisidir es selam ismi yani husnadan Allah selam olsun buyurmadı bana çünkü selam etmek duadır haş Allah'a dua etmek için kim yolu gerekiyor başluyor ki mütevelli i̇şte şimdi Peygamber Ali zaman tabi oraya geldi hatta biliyorsunuz Bakara'nın iki suresi var sonunda. Amin Resulü başlıyor bile. Amin Resulü diye başlıyor ama iki sure. İşte Peygamberimiz'e o verildi orada. Vahiyolara verilmedi. Tekrar dünyada geldi vahiyolara. Geldi. Orada Peygamberimiz'e bir manen verildi. Amin Resulü makamı oldu. Amin iman etti. İmanı tamam oldu böyle. Devlet tamamlandı. O Resulü'nün iman tamamlandı. Geliyor böyle şey. Peygamberimiz şöyle melamızı saygıyla taazzim et diyek am Allah cennet haliyem. Ettehiyatü Lillahi ve salawatü ve tayyabadırdı. Ettehiyat, tehiye, tehiye. Bir geliyor, biri el mülkü anlamına geliyor. Ettehiyatü Lillah, mülk Allah'ın cennet haliyi. Peygamber am alimimiz dedi re, bütün alimim gezdiyim alemleri gezdi. Gördü ki hepsi Allah'ın kulu. Allah malikleri hepsi de böylece. Her melek Allah diye yanıyor. Allah tesbihle melekler böylece. Her biri öyle buyurdu. Ettehiyyatü büyük <lillah> Allah'ın cerecari. O'nun mülkiyet. Egemenlik O'nun. hükümlük O'nun. onu sizi geçer mülkünde. Bunun bir anlamı da ibadeti kavliye deniyor. Söz ibadetler de Allah'a mahsustur. Söz ibadetler. E, peygamber giderken miraca bütün varlıkların zikrini, tesbini işitti. Dünya Allah diye dönüyor. Ay Allah diye dönüyor. Yani yıldızlar, güneş, bütün sistemler, karasiler böyle. Her biri Allah, Allah diye dönüyorlar her biri. Her birinin bir bilinci var kendine göre. Sonra melekler. meleklerin tesbihatları Süman ve tarzında. Yalnız tabi e, sözü başka. Yani meleklerin tesbihatları arının sesine benzer muhtemelen. Benzer. Eğer bir insan elinde arı olmadığı halde bir kimse evinde bir arının sesini duyarsa bilsin ki melek vardır. Allah tesbih edilmeli. Ama hep devam eder böyle. Kesin yapmaz böyle şey. Devam eder. Yani tesbihi kul bunu öyle işitir böyle. Allah bilemiyoruz. Ötü de ederler. Tabi arş, felş, cennetler, huriler, melekler ne varsa böyle bütün varlıklar Allah'a içine Tesbih ediyorlar. Yani Subhan'la diyorlar. Elhamdülillah diyorlar. tebi çekiyorlar. Konu okunuyor. Büyük Peygamberimiz bütün sözü ibadetler Allah'a mahsustur, onu ait on Her şey Allah diyeceğim efendim, on hakkı benim. Ve salavat ve tayyibat, ve salavat da bedensel ibadetler de. Melekler ta bedensel ibadeti, bazıları devamlı ayakta, lüku da, secede, oturuyorlar. hatta. Elektronlar bile dünyalar atılmış etrafında şey Bu da nedir? Onların bedensiz ibadetleri midir? Kuşlar uçarlar. Genelde akşam güneş batan önce, sabah güneş doğutan sonra kuşlar çıkalıdır havaya. Böyle saf saf böyle. Saf saf böylece hem kanı şifalar hem beden ibadet, hem ona zikederim Her bir zeri Allah eder, ve bir de ibadetleri bedensiz ibadet vardır böyle bir dönmesi de, dünyanın dönüşü de bedensiz ibadettir. İşte insanların da konu Allah demeleri, zikretmeleri, Allah yolundan tebliğ etmeleri, İslam'ı tebliğ etmeleri buna giriyor böyle Ve tayyibat, bu da mali ibadet, parası ibadetler. Bu kadar insanlara mahsul bu böyle Bu insanlar özel ibadettir. Peygamberimiz Hazreti Ali'ye bütün evren adına, melekler dahil, heps adına bize bir aziz taçla buyurmayabilir. Bu arada yani deviye salat beyan aittir. Rabbim ona cevap verdi. Esselamu aleyke ey gönlü nebiyyü, Esselamu selam. Beyanımız selam. Vela'mızın selam etmesi, esması, ismi. Yani selameti. Ey yühen nebiyyü. Aleykü ey yühen nebiyyü. Ey nebiy. Ey nebiy. bir peygambermettir. Ey yühen nebiyyü burada. Ey nebiyy burada. İltifat için. Ey yüce peygamber. Şanlı peygamber. Mevlak övdü peygamberini. Selam sana olsun. Daha, rahmetullahi ve berekatı. Allah rahmeti sana olsun böyle. Burada selam, rahmet, tekin, bereket, berekat çoğu bile bu arada. Bereketleri. Yani kıyamete kadar, Ümmet-i İslam'ın devam etmesi için bu. Tabi, muhtemelenler, Peygamberimiz orada, Allah'ın cenneti sohbetinde. Allah'ın sohbetinde Peygamberimiz orada. Ne gibi hal oluyor böyle? Ne gibi hal oluyor böyle şey? Yani Peygamber Aleyhisselam Hazretleri eğer göğüs yarı ol, ahmet olmasaydı dayanamazdı. ölürdü ordu böyle. Mesela örnek vereyim Mursa anlaşılması için Hz. Musa Aleyhisselam Musa Aleyhisselam onun lakabı Kelimullah Allah'ın kelamı diye duyan kişi. Hasim Musa Aleyhisselam tur Sina'da yani Tur dağında Turdağ'ın velamızın vasıtasız sözünü işitti. Tabi Allah Cilecal'ü mekanda münezzeh olduğu için Allah'ın sözü de ona bir cihetten gelmiyor ama. Yani bir cihetten gelse o aşağı şeytanıdır. Allah'ın değil mi? Tembirli. Hamus Aleyhisselam'ın hem kulağı, gönlü, kalbi, ruhu, bütün şeyleri duydu bunu böyle. Bütün zerreleri Duydum bunu böyle. Beken yok ama böyle. Cihet yok böylece. Allah'ın kelamını duydum. Musa Aleyhisselam tabi dayanamadı. Yandı. Yandı. Yandı Muhtemem. Yandı. Aşık oldu böyle. Ne dedi? Allah'ım erini enzüleyk. Ne olur bana göster cemalini göreyim seni. Dayanamayacağım dedi Muhtemem. Erini enzüleyk. Sana bakayım cemalini göreyim. Belahım duydum kâle. Lenterani Len terani Musa göremezsin. Dayanamazsın. Dayanamazsın. Dayanırım Ya Rabbi ne olur göster. Karşı dağa bak. Eğer dayana durursa, görürsün böyle. Mevla da tecelli edince Cealehü dekken dağ paramparında. Dağ tozun oldu böyle. İtlak etti böyle. Olma ki patlı dağ böylece. Allah Cellehü de daha tecelli edince bir tecelli olunca daha infilak etti parlamayı patladı böylece. Müslüman Aleyhisselam'ın düştü bayıl muhtemelen. Ve harim Musa'nın saygı karmına. Yani Müslüman Aleyhisselam değil ki Mevlamızın cemalini görmek, Mevlamızın cemali tecelli ettiği daha, daha parçalanınca Müslüman Aleyhisselam düştü bayılıyor muhtemelen. Bunun için Peygamber'in arsana sene hem amet olduğu kalbim bu makamlara açtı, açtı, açtı, açtı. Yani manevi derecesi yükseli yüksele, manevi yükseli yüksele, yükseli O duruma geldi ki Allah'ı göreceğine geldi orta. O dermede. geldi ve beramın tabi etiyat-ı et selam verdi. Beramın selamı karşılık verdi. Beram buyurdu: Ey ne büyük zikirhanım, sevgili peygamberim, selamım rahmetim, sana olsun bereketlerim. Peygamberler aklına geldi ki diğer peygamberler de var. Allah'ın salih kulları var. Ümmeti de var. Biz de varız yani orada. Elhamdülillah. Hatırla bizden Peygamber şey yapıyordu. Esselamu aleyna. Allah'ım o senin selamı bize olsun böyle. Burada aleyyediğinde aleyyye bana olurdu. Aleyna bize derken bütün peygamberleri kapsattı böyle. Ve ala ibadet salih bu Ve ala ibadüle salihin. Ne kadar Allah'ın salih, kulağı, salih kulağını olsun salih böyle. Eski ümmetler dahil hepsine dahil verecek. Olsun. Demek ki günümüze de eğer bize inşallah Allah'ın cilicali salih olabilirsek olabilsek oradaki duaya ortak olalım. Allah'ın salih olabilir salih kulağı. samimi böyle Allah'a gönerilen, Allah'a teslim olan Kulbosu Altyazı M.S. Cebrah Aleyhisselam makamında kaldı ama bunu duyuyor. Meyrem'in obici vermiş. Tabi Cebrah Aleyhisselam bunları duyunca o koca Cebrah Aleyhisselam da aşağı geliyor bela. Gezmeye geldi. O da ne dedi? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden ablıyor Resulü. Cebrail Aleyhisselam bu dedi, bütün gel, gök, melikleri bunu dediler muhtemelen böyle, dediler, hepsi bunu dediler. Mevlam orada Peygamberimize vahyettin ve vahyettin. İlla abdiye ma evhah. Kimi belki milyara yıla sığmayan Peygamberimize ilim verildi böyle, sırlar verildi Peygamberimize böyle. Bütün sırlar verildi Aleyhisselam Hazretlerine, ümmetiyliği hepsini verildi Peygamberimize. Legahımız buyurdu adetleri. Ya Rabbi, Ya Rabbi buyurdu. Dünyada bir kulun bir yere gezeye girse, dönüşün eşi, çocuklarından bir şey beklerler, hediye beklerler. Bizi ne getirin derler. Ya Rabbi, ben dünya dönünce ümmetini elime bakarlar. Ne getirin diye. Ne ümmetime? Böyle mülem ümmetine böyle namaz. 50 vakit namaz ama 50 vakit ne anlamaya geliyor? 24 saattel vakit. 24 saatte. aşağı yarım sade bir namaz bak. Yarım sade bir namaz benim. 50 vakit namaz ümmetten bunu götür. Yani en büyük ibadet demek ki namaz En büyük ibadet namaz berleşir. Teğam ise buna sevindi. 50 vakit namaz onun da sevabı peyirizde gösterildi. Yani bir kut 50 vakit ama bir günü kılarsa zaten işleyemez ki. hiçbir ki işlemez. Kum oynuyorum şey yapamaz zaten. Hatta dönüşte Musa Ersemi uğradı. Dedi ki ya Muhammed dedi. Ben ümmetle uğraştım yapamazlar. Tekrar peyirizde makamına döndü. Ya Rabbi ümmetin bunu kılamazsa ne olacak? Tabi cezası da bu sebebi kılama günah var. Cehennem de var. Reganımız H.C. kapandı orada. Ne oluyor ya Rabbi? Bundan bir indirin ya bunu aşağı iniz. Reganımız 10 rekatini aldı. Mevlam 40. Ya Rabbi bunu da yapalımız ümmetim. Hele ağır zaman ümmetim. Dünya iş yoğunlaşacak. Dünya onlara dar gelecek. Dünya dolacaklar. Buna zaman bulamazlar. Yanar ümmetim. Ümmetim yanar Allah'ım. 30-20 derken ona indi. Yine yağlanınca Velen buyurdu. 5 vakit indirin. Şimdi namazın vakitleri dünya ile bağlantılı olarak dünyada 50 tane birinci zaman birimi var. Birinci zaman böyle. Yani dünyada 50 tane bir zaman birimi var. İnsanların hayata bir neşe veren, canlılık veren böyle. Hayata böyle. 50 tane. Bunun 45'i küçük, çok hafif kısa, zayıf Beşi büyük. Veya 45 lira aldı, küçükler aldı, beş büyük vakti bıraksın muhteremden. Şimdi bir insan 5 vekid namazı eğer zaman vaktine kılarsa çok rahat kılar, hafif kılar, feyzi kılar muhteremden. O anda öyle bir zaman birimi var dünyada. Yürücü bir zaman birimi var onda. Teremde. Tatlı gelir böylece. Ama bir insan evet öyle zaman oldu ama mesela hanım hele şunu süpüreyim, yatağım düzelteyim efendim, şunu yapayım, sonra da vakit var daha diye namazı geciktirirse, sonra ne olur? O tadı bulamaz mı? Muhtemelenler. Erkek de bunu gibi. Erkek, erkek, erkek de bunu gibi. İmkanı olduğu halde, kişinin namazı ev vaktine kılarsa, ilk vaktine kılarsa, çok rahat kılar böyle. Tatlı kılar böyle, hafif kılar böyle, fizik kılar böyle. Tabi sahabı çok oluyor böyle. E vakit ya, sonra kılarım böyle. Eve gittim, yasayı kılmadım, evine mesela. Hadi böyle bir şey işe bakalım. ya Haber deneyen bakalım. Şuna bak, bunu bakayım derken, uykusu basar, ağırlık basar, şeytan bunun kaybına basar, baskı yapar. Sonra kılsa bile, çok zorlanırlar. Şimdi, Mevlam buyurdu, Habib Muhammed'im, ümmetine götür bunu, günde, Beş vakit namaz. Çok hafif ama asla böyle. Güneş doğmadan başlıyor ilk namaz böyle. Yani sabaha ilk ibadete giriliyor. İkincisi güneş tam tepedeyken böyle. Tepedeyken her yani insanın genişliğine işaret olmuş öyle böyle. Zevale güneş öğün namazı öyle. İşin tabii yoğun zamanında. İkindi öğle ile akşam arası. İkindi akşam güneş kavuşunca yani batı ufkunda güneşin üst kenarına kayboldu mu, girmiş oluyor böyle. Güneşin batışından sonra batı ufkunda bir kırmızılık atmosferi, kırmızılık olur böyle. O kaybolunca da yaslına vakti girer, beş vekil namaz. Burada Ali Peygamber, Ya Rabbi ümmetimin yok mu Miraçtan hakkı, Miraçtan çok tatlı bir şey miraç böylece buyurdu mevlamızla. Ondan miracı namaz buyurmuş denedir. Bunun için peygamber burada arasımız derim. Namaz müminlerin miracı buyurdu. Esselatü miracı müminin buyurdu. Demek ki nedir namaz? Namaz müminlerin bakın mı? Esselatü miracül müminin. Bir de burada el müminin'de lam tarif var. El müminin. Her müminin değil amca. El müminin. Buradaki lantarı belirlik anlamına, yani belirli şu müminlerin namazı miraçtır, miraştır. Yani o makama gelen mümin, mümini kamil, gerçek mümin nedir? O namazı miraştır böyle. Ruhani miraçlar böyle. Namaza durdumu, mu o dünyadan kopar, dünyadan geçer, yükselince geçer o terimde. Sen gökleri aşar gibi olur, semalara ulaşmış gibi olur... Mevla hususuna oldunup bilinçine varır. Onun burada ne olur? Namazı olur. Her müminin ammıyor. Her müminin değil. Öyle mümin var. Yani benim gibi müminler var. Namazı yerde oluyor. Namazı Hatta gönül, akıl, beyin namaza beyinde bile durmuyor. Yerinde durmuyor bile, bile. Kişi namaza duruyoruz. Allah hiber Akıl başka yerde, kafa başka yerde, gönül başka yerde. Hayır başka yerde insanın karmaşık insan bir dağlı uyuş yapıt oluyor şey Sonra okuduğumuzun farkında değilsiniz, rüknün farkında değilsiniz, değil, tef'a'nın bir şey, şey. Şimdi peygamber miracını somutlandığında hayalperden kovtu peygamberimizi. peygamberimizin veren kesildi. Yani peygamber arısınsa yer çekimini yendi. Peygamber Nur Muhammed'in olduğu yer çekimini yenildi muhteremdi. Yer çekiminden koptu, minaca vardı. İşte bir müminin de dünyadan koparsa namazda o da minaca varır muhteremdi. O da minaca varır. İnşallah, beynama nasip etsin muhteremden bunu bu Mübarek gece inşallah, hepinize İslam alemine hayırlı olsun muhteremler. Tabii bu kişiden amaç nedir? Yalnız bir geceyle sınırlı olmaması gerekiyor. Mesela bir insan işi, pis insan işi. Meclisi öyle. Üstü başta kişidenle bir iş yapayım meclisi. işte, aydı yılda bir daha olur olurum bu. Olmaz muhtemelen bana? Her zaman işte gelimi mi, alması gerekiyor bu kişi Şimdi bizler de yalnız böyle mübarek kandı gecelerini ihya edersek, buna bir şey yaparsak ama sonra bunu ihmal edersek ne yazık ki amaca ulaşamayız bu için ne yapalım inşallah namaza yapışalım namazın namaz olması için ne gerekiyor önce namazda bilinç olmak gerekiyor Allah'ın huzurunda izleyici halihim Hele bağlamada olduk Meyla'nın. Onu teşlim olduk. Allah'ın Sonra namazı da yavaş yavaş kılmak gerekiyor. Okumayı yavaş yapma gerekiyor. İyyâken na'budu ve iyyâken nesta'in böyle. işimize böyle sindirir sindire böyle. Yani dokmayı çiğnerir çiğnerir. Var mı kural tıpta? Dokmayı böyle çiğnerir şey oluyor böylece. Her kelimeyi üzerine basa basa böyle üzerine dura dura böyle, acı etmeden okumak gerekir bu selam böyle. Çünkü yavaş yapmak gerekiyor. İnşallah muhtemelenler, namazı bize kılarsa biz de bu selamla arıyoruz. Allah inşallah, her ne berek etsin. Fatiha.